Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimciliği Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, biz de buradan canlı yayında Esra Özsoy Kayaya biz de teşekkür ediyoruz Mert Öztekin Açık Radyo adına bugünkü konumuz Sevda Kılıç Alp hoş geldi. Merhaba hoş bulduk. Kendisi Tüsev Sosyal Yatırım Program Direktörü olarak bizim bugün konumuz olan değişim için bağış. Projesi hakkında bilgi verecek ve eminim hem bireysel hem de kurumsal olarak sizin çok ilginizi çekecek ve yılbaşı öncesi belki de harekete geçirecek bir projeyi bize anlatacak. Sevgi sevgili Kılıçap... E Nereden buraya geldin? Programın başlamasını beklerken seni böyle Hı -hı. tanımaya, daha yakından tanımaya başlamıştım. Şimdi bütün dinleyenlerle birlikte Sevda Kılıç Alp'in kim olduğunu ve bugüne TÜSEV'deki bu programa geliş öykünü birlikte dinleyelim. Tabii. Ee, yaklaşık 10 yıldır sivil toplum kuruluşlarıyla profesyonel olarak çalışıyorum. Marmara Üniversitesi'ne siyaset bilimi okurken ve toplumsal bir değişime aslında bir parçası olabilmek için siyaset bilimi okurken bunun aslında başka yolları da olduğunu keşfedip sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkin başladı. Yani lisede başladı. başlamıştı bu düşünce. ...gibi anlıyorum. Doğru evet, mu? Evet. evet. Aynen öyle. Ama işte... ...siyaset tek yol değilmiş bunun için. Ee, onu da derslerimizdeki tartışmalar sırasında... ...çok derinden hissetmiş oldum. Ve başka bir yol daha olmalı derken... ...sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştım. İlk önce gönüllülük... ...sonra profesyonel... ve ...birliktelikle başladı bu. E, benim ilk çalıştığım kuruluş da TÜSEV'di. Bugün e, yine birlikte çalıştığımız. E, ilk olarak... ...proje asistanı sonra proje koordinatörü olarak... ...orada devam ettim. E, daha sonra pek çok Türkiye'deki başka sivil toplum... ...işte gençlik, kadın, e, kültür, sanat, insani yardım e, gibi konularda çalıştım. E, uzmanlaştığım alan şu anda filantropi. E, bunun üzerine Bologna Üniversitesi'nde bir master programına katıldım. E, ve Indiana Üniversitesi'nde de bir, e, bir dönemimde orada geçirmiş oldum. E, şimdi yine oraya gideceğiz. Şimdi yine çok yakında oraya <gülüyor> gidiyorum. Evet onların yine filantropi doktorasına katılmak üzere... Yakın bir zamanda orada olacağım ama. E... Peki o zaman lise çağında başlayan bir bilinçlenme seni e, siyaset bilimine ama oradan da sivil toplumda etkin olmaya yönlendirdi. Peki bugün TÜSEV'de sosyal yatırım program direktörüyken. Bize öncelikle bir sosyal yatırım programı, sosyal yatırım nedir onu biraz anlatır mısın? Tabii. E, sosyal yatırım derken aslında biz hem bireylerin, hem vakıfların, hem şirketlerin toplumda e, görmek istedikleri değişimleri yapmak üzere anlıyoruz. E, ...harekete geçirdikleri yatırımlardan bahsediyoruz. Ee, bu genel tanımın içerisinde... ...sosyal yatırımın içerisinde bağışçılık da giriyor. Gönüllülük de giriyor. Bizim için sosyal girişimcilik de giriyor. Dolayısıyla sosyal yatırım pro programının altında... E, ...bağışçılığı ve sosyal girişimciliği... ...gönüllülüğü geliştirmeye yönelik... E, ...çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu bazen e, araştırma olabiliyor. Bazen ilgili kuruluşları bir araya getirmek... ...onlar arasında ağ kurmak olabiliyor. Bazen eğitimler düzenlemek... Onların bu konularındaki kapasitelerini artırmaya çalışmak şeklinde olabiliyor. Peki o zaman demek ki bu değişim için bağış dediğimiz zaman bu sosyal yatırımın bir parçası olduğunu anlıyorum. Doğru anlıyorum değil mi? Doğru kesinlikle. O zaman değişim için bağış projesine yavaş yavaş geçelim. Nedir değişim için bağış projesi ama daha da önemlisi neden böyle bir proje ortaya çıktı? Hı hı. TÜSEV aslında kurulduğu 1993 yılından beri her zaman sivil toplumun geliştirilmesi için çalıştı Bunun e, mali, yasal ve operasyonel boyutlarının geliştirilmesi için Biz yaptığımız tüm çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla konuşurken veya araştırmalarımızda hep şunu fark ettik Sivil toplum kuruluşlarının etkisi giderek büyüyor, artıyor Yani onlar bir konuda çalıştıklarında gerçekten çok güçlü bir etki yaratabiliyorlar Ama o etkinin daha da e, büyüyebilmesi, kalıcı hale gelebilmesi, sürdürülebilir hale gelmesi için e, mali boyutlarının güçlendirilmesi gerekiyor. E şimdi bu boyutu var yani sivil toplum kuruluşlarına e, sürekli bir e, desteğin sağlanması, mali desteğin sağlanması gerekiyor. Biz de bu konuda aslında kendimize bir e, durumdan vazife çıkarttık diyebiliriz. E, i̇kinci boyutu da e, aslında yurttaşların da sorumluluk algılarının değiştiğini görüyoruz günümüzde. Artık her şeyi sadece devletten veya bir takım kuruluşlardan beklemek değil. E, Gerçekten kendilerini ilgilendiren konularda bireylerin aktif olarak e, sorumlu kaldıkları bir yerde yaşıyoruz. E, dolayısıyla... Araya girebilir miyim? Buyurun. Kendisini ilgilendiren konular derken... Bizzat sorunun parçası olduğu konular mı yoksa ilgisini çeken konular mı yoksa ikisi birden mi? Aslında hepsi yani bugün e, bizim geleceğimizin üzerinde söz sahibi olmamız bunu belirleyebilmemiz sadece yaşamımızın e, dışarıdan izleyen kişiler gibi olmamızı Yani hakkımız olmasını istiyorsak sorumluluğumuzun da olduğunun bilincine varmamız diyebilir miyiz? Evet aynen öyle yani haklarını da gözeten bunun peşinden gidebilen diye geleceği yaratabilen e, kamu politikaları üzerinde söz sahibi olabilen e, bireyler görüyoruz ve sivil toplum kuruluşlarının da aslında onlara düşen rolde bu sesi daha duyulabilir hale getirmek e, bu politikaları etkileyebilmek oluyor e, vatandaşlardan kopuk bir sivil toplumda çok da etkili olamadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz sosyal yatırım programımızın altında hem STK'ları olan bu kaynak akışını arttırabilmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan da bu bireylerin, vakıfların veya şirketlerin kendi misyonları, kendi amaç edindikleri şeyler doğrultusunda... E, ...alanda çalışan STK'larla bütünleşebilmeleri ve ortak çalışmalar yapabilmelerini istiyoruz. Bunlara teşvik ediyoruz. Buradan çıktı değişim için bağış. Yani siz toplumu değiştirmek istiyorsanız ya da dünyada e, bir değişiklik olsun istiyorsanız... ...bunun için çalışabilirsiniz. Bunun için çalışan kuruluşları veya kişileri destekleyebilirsiniz. E, ve bunun da artık eskisi gibi pasif bir bağışçılık değil. İşin içinde olarak işte elinizin taşın altına koyarak... ...bağlantılarınızı kullanarak, fikirlerinizi, uzmanlıklarınızı da işin içine katarak bunu yapabilirsiniz diyoruz. Değişim için bağış bu bakış açısıyla hayırseverlikten daha stratejik, daha planlı, daha sistematik bir... ...bağışçılık algısına insanları ya da uygulamasına insanları ve kuruluşları çekmek için ortaya çıktı. Çok önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Hayırseverlikten farklı... Çünkü hayırseverlikte sadece vermek var. Öyle evet. mi? Yani hayırseverlikten stratejik bağışçılığı biraz şöyle ayırıyoruz. Hayırseverlik belki daha çok öyle kalpten gelen, daha ani ve duygusal. Duygusal. O anda gördüğümüz ihtiyaçları gidermeye yönelik ve sonuçlarını anında görebildiğimiz daha kısa vadeli sorunların çözümüne yönelik bir şey. Ee, çoğunlukla dini motiflerle din, e, geleneklerle besleniyor ee, bu şekilde şekilleniyor stratejik bağışçılık dediğimizde ise sizin bir vizyonunuz oluyor ve o vizyon doğrultusunda bir plan oluşturuyorsunuz bu e, vizyonu gerçekleştirmeye yönelik işbirlikleri kuruyorsunuz ve sivil toplum kuruluşlarını destekliyorsunuz yani daha kurumsal daha planlı e, ve daha hedef doğrultusunda gelişen bir şey e, uzun e, vadeli sorunları çözmeye çalışıyorsunuz hatta sorunları Sonuçların kökündeki nedenleri bulup onları kökünde ele almak gibi bir niyet de ortada var. Bağışçılar evet. için. Evet. evet. Yani belki bunun sonuçlarını çok daha sonra alıyorsunuz ve getirdiği tatmin hemen hayırseverlikteki gibi olmuyor. Ama daha sürdürülebilir olması ve sorunlara daha uzun vadeli çözüm getirmesi açısından da yarattığı etki daha da tatmin edebilir. Daha evet. uzun vadeli ama daha kalıcı. ...sonuçlar elde edilebiliyor. Peki or artık bu kadar... ...güzel bir girişten sonra... Hı hı. ...Değişim için Bağış... ...projesini bize anlatır mısın? E, Değişim için Bağış... ...projesinde biz ilk önce bu... E, ...bağışçılık kültürünü... ...yaygınlaştırmak istiyoruz. İkincisi de aslında bunun bir altyapı... ...sorunu olduğunu düşünüyoruz. Altyapının... ...güçlendirilmesi gerekiyor. E, bunun için de kendimizin belirlediği... ...dört e, ana grup var. Hedef grup var. E, bunlar kıflar, şirketler, bireyler ve yerel topluluklar. Pardon, dernek yok yani. Yani dernekler de aslında biraz hani sektör olarak bakıyoruz. Çünkü bir yandan biz bağışçıları eğitmek gibi onlara gibi bir şeyimiz var. Görev görürken kendimizde. Diğer yandan aslında sivil toplum kuruluşları da biraz daha şeffaf, daha iyi yönetilir, daha iyi iletişim kuran, kendini daha iyi anlatan bir yapıya da dönüşmeli de diyoruz. Yani Hı -hı. bu çünkü tek zamanlık, tek seferlik bir kaynak geliştirme e, değil. E, bağışçılarla sürdürülmesi ya da toplumla e, yürütülmesi gereken... İlişki tek seferlik bir ilişki olamaz o bu bir zamana yayılması gereken bir iletişim olmalı ve bunun içerisine işte hesap verilebilirlik şeffaflık sürekli iletişim kurma gibi şeylerde katılmalı diyoruz dolayısıyla evet bu da bizim yapmaya çalıştığımız şeylerden ya da hitap etmeye çalıştığımız kitlelerden birini oluşturuyor. E, dolayısıyla biz yaptığımız araştırmalarda şunu fark ediyoruz. Evet e, herkes e, Türkiye'de kişiler veya kuruluşlar bağış yapmak istiyorlar. E, daha da sorumlu hale geliyorlar ama kişiden kişiye genellikle e, bu bağışlar akıyor. E, sivil toplum kuruluşlara bağış yapma oranı çok çok düşük. Bunun çeşitli nedenleri var. Bazen miktarlarını küçük buluyor insanlar. Önemsiz buluyor ve küçük bir katkıyla değişim yaratamayacaklarını düşünüyorlar. Düzenli olmadığı için vermeyi tercih etmiyorlar. Ya da yakın çevrelerine e, bu bağışı sağlayarak hemen onlar üzerindeki değişikliği görmek istiyorlar. Bu tip motivasyonları bir var. Güven var. Bir de güven var. O da güven çok önemli var. değil mi? Evet. Güven gibi bir şey var. E, şu şirketlere baktığımız zaman da artık kurumsal sosyal sorumluluk çok yaygın hale geldi. Bunun e Önü, bu gördüğümüz şu an içinde bulunduğumuz yıllarda çok yaygınlaştığını fark ediyoruz. ancak şöyle bir durum var. Her ne kadar başarılı projeler yapılıyor olsa da şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının stratejik ve bir işbirliğinin henüz olgunlaşamadığını görüyoruz. Yani şirketlerin tanımlanmış gibi programları, bunlara başvuran sivil toplum kuruluşları, birlikte tanımlanmış projeler, uzun süreli işbirlikleri bunlar henüz olmadı. Dolayısıyla da burada da bir boşluk görüyoruz vakıflar açısından baktığımızda da ülkemizde maalesef fibe yapan vakıfların sayısı çok çok az. Bunun genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yerel topluluklara baktığımız zaman, yani bir bölgede yaşayan insanların bir araya gelip kendi o yerleşim yerindeki yaşam kalitesini yükseltmek için ne yapıyorlar diye baktığımız zaman bunun da çok çok sınırlı kaldığını, işte hem şerilik dernekleriyle, onu da aslında gruplar arası sosyal dayanışma ile kısıtlı kaldığını görüyoruz. Bunu da insanlar artık kendi yaşadıkları yerlerde sorumlu kalacak, kendi kaynaklarını harekete getirecek yapılara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir ihtiyaç da ortaya çıktı değişim için bağış. E, Peki projesi. şöyle bir soru sorayım. Bu sizin gözleminiz ve e, tespitiniz sonucu ortaya çıkan bir proje mi yoksa bu dediğiniz e, ortakların da böyle bir talebi var mıydı? E, aslında her bir grupla e, görüşmeler yaptık. Ve bunların hepsi çok yakında birer yayın olarak çıkacak Hem bu görüşmelerden bizim saptadığımız çıkarımlar Hem de söz konusu grupların iyi uygulamaları, başarı öykülerini paylaşacağız Ayrıca bu başarı öykülerini veya iyi uygulamaları Diğer kişilerde yaşama geçirmek için neler yapabilirler Pratik bilgileri de paylaşıyor olacağız Bu yaptığımız görüşmelerde evet bu sonuçlara birlikte ulaştık Bu eksiklikleri birlikte saptık ve şunu gördük aslında şirketler bazında konuşacak olursak örneğin birkaç danışmanlık kuruluşu var ama bunlar işte halkla ilişkilerle kısıtlı kalıyor tanıtımla kısıtlı kalıyor ama gerçekten kuruluşlara veya kişilere etkili bağışçılık yapabilmeleri etkili hibe programları oluşturabilmek için ...yardımcı olabilecek, danışmanlık yapabilecek çok da fazla kuruluş olmadığını görüyoruz. TÜSEV'de bu konuyu çalışmış, bilen, çeşitli toplantılara katılan, araştıran bir kuruluş olarak... ...bu konudaki uzmanlığını tüm bu ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır. Bunun da ilk yansıması olarak aslında değişim için bağış.org... Web sitesini e, kurduk. Çok e, yakın bir zamanda Çiçeğin da. burnunda evet. değil mi? Evet, yani bana bir birkaç gün önce geldi. Evet, bu hafta evet, evet. Evet. yayına girdik. Hayırlı e, çok, uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi bundan sonra dinleyicilerimiz bireysel kurumsal Olarak hem sivil toplum alanında hem de şirket alanında bu siteden nasıl yararlanacaklar veya da nasıl faydalı olacaklar? O işin pratik kısmına geçelim istersen. Evet. Değişim için bağış.org sitesi aslında ilk defa bağışçılıkla ilgili bu kadar fazla bilginin kaynağın yer aldığı bir web sitesi. Ve sadece bu konuya yönelik burada bağışçılık üzerine... ...Türkiye'den ve dünyadan haberleri paylaşıyoruz... ...kaynakları tanıtıyoruz... Ee etkinlikler varsa yıl boyunca onları söylüyoruz. Ve ayrıca her bir gruba özel tavsiyelerimizi bildiriyoruz. Başarı öykülerini yayınlıyoruz. Ee, aslında ziyaretçiler web sitesine girdikleri zaman dört e, kategoriyle karşılaşacaklar. Değişim bağış nokta org. Ork. Evet. Girdikleri zaman dört e, kategoriyle karşılaşacaklar ve tamamen kendilerini ilgilendiren bilgilere tek bir elden ulaşabilecekler. Eğer e, yani bireysel bağışçılarsa, kişi olarak bağışlarını yapmak istiyorlarsa, kendi ilgilendiren e, bilgileri orada görebilecekler. Vakıflar için aynı zamanda böyle bir bölümümüz var. Şirketler için ayrı bir bölüm ve yerel topluluklar için ayrı bir bölüm. E, biz şu şeyin etkisine çok inanıyoruz. Hani insanların kendi akranlarından öğrendiğini ve ilham aldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla burada e, bir yandan hani teorik evet bilgileri kaynakları paylaşırken diğer yandan da... da pratikte insanlar hani kendileri nasıl motive olmuşlar nasıl bunu yaşamına geçirmişler nasıl o değişimin bir parçası olabilmişler bunu başkalarının yaşamlarından görsünler ilham alsınlar ve kendileri de uygulamaya geçirsinler istedik Dolayısıyla mesela bir birey olarak başka kişilerin bağışçılık öykülerini okuyabilecekler Eğer bir şirket çalışanılarsa diğer şirketlerin topluma yatırım programları altında yaptıkları başarılı uygulamaları görecekler. Vakıflarsa Türkiye'deki yedi maalesef yediyle kısıtlı olan e, vakıfların hibe programları nasıl yönettikleriyle ilgili açıklamaları görebilecekler. İyiymiş yine ben yedi olduğunu evet, bilmiyordum. Yedi, evet, yani, yedi kuruluş var şu an. Ben onu anda. fark etme hemen girip bir bakayım. <gülüyor> ben üç biliyorum demek ki de dört tane daha varmış biliyordum. Evet, İyi, var, güzel, güzel. Ee, yerel topluluklar dediğimizde de e, Türkiye'de bizim çok başarılı bir model olarak gördüğümüz Bolu Bağışçılar Vakfı'nı hmm, burada hmm, çok ön plana çıkartıyoruz. Tam bir model değil mi? Evet. Örnek bir model. Evet. Onlar bu modeli nasıl uygulamaya geçirdiler ve ne gibi sonuçlar yarattılar. Bunları görebilecekler. İkincisi, her bir gruba yönelik rehberlerimiz var. Yani bu pratik bilgiler veriyoruz ve mesela bir hibe programı nasıl kurulur, nasıl yönetilir, bunlarla ilgili adımlar nelerdir? Ya da bireysel bağışçıysanız hangi yollarla bağış yapabilirsiniz? ...planlı bağışçılık için altı seçenek... ...işte plansız bağışçılık için... Ne demek pardon... Biraz açabilir misin? Son 3 dakikaya girdik. Tamam. Planlı plansız ne demek? Planlı bağışçılık dediğimiz zaman belli bir süre zarfında ve belli bir miktarda bir amaç doğrultusuna yapmaya çalıştığınız şeyler. Ha, düzenli, düzenli diyebilir evet. miyim buna? Düzensiz evet. dediğimizde evet. de belki ha, işte bir seferlik, bir seferlik evet. yapabileceğiniz şeyler. İnternet bağışçılığı olabilir. İşte kredi kartınızla bir kere de ödediğiniz ya da bir sivil toplum kuruluşunun bir projesini desteklemek üzere verdiğiniz bir katkı olabilir. Burada hukuksal şeyler de var gördüğüm kadarıyla web evet. sayfasında değil mi? Evet. Bağışların nasıl, niye, neleri karşıladığını hukuki açıdan e, desteklendiğini de gözlemledim doğru anladıysam. Kesinlikle bunlar çok Bu bilinmiyor çok çünkü evet. bağış yaparken... E, Mali bunun sonuçları neler olacak? E, ne şekilde aslında muafiyet sağlanabilir? Hangi kuruluşlar bu muafiyete sahip? Bununla ilgili açıklamaların hepsini e, web sitesimizde e, bulabilir kullanıcılar. Ola ki e, anlayamadı veya da aklındaki soruyu... Orada cevabını bulamadı. O zaman hmm. ne yapsınlar? Ee, bizimle tabii ki itibata geçebilirler. Değişim için bağış. Nokta, e, tüsev nokta, pardon. Değişim için bağış. At E-mail e, e adresimiz. Ee, Bir daha tekrar edelim. Tabii. Hemen duyamamış, notalamamış olabilirler. Değişim için bağış. Ayrıca diğer iletişim e, bilgilerimiz de yine iletişim bölümünde mevcut web sitemizin. E, biz her konuda e, hem bilgi des desteği sağlamak hem de danışmanlık e, sunmak konusunda her tür bağışçıya yardımcı olmaya hazırız. Peki bu proje ne kadar sürecek? Yani proje olduğuna göre bunun bir sonu var diye anlıyorum. Doğru e mu? Proje olduğu için evet ama bu projeyi bitirip daha, daha sonra ikinci aşamasına geçiyoruz. Bu bizim için misyonumuzun parçası olarak hissettiğimiz ve e, sürdürmek istediğimiz e, ihtiyaçlara göre yenileyerek e, tekrar sunmak istediğimiz bir şey. Dolayısıyla projenin ilk aşaması e, şu anda bitiyor. İkinci aşamasına geçmek üzereyiz. İkinci aşamasında özellikle yerel bağışçılığı daha ön plana çıkartmayı düşünüyoruz. Bunun için e, yedi ilde... E, fizibilite çalışmaları başlatacağız. Hangi ee, iller bunlar? Bunlar Artvin, e, Adana, e, Eskişehir, İzmir, Denizli e, gibi iller. Evet. Şimdi hepsine bir neden buldum da Artvin'e bulamadım. Artvin'in özelliğini bilmiyorum galiba. Şöyle aslında her şehirde bir yerel ortağımızın olmasını hmm. önemsiyoruz. Hmm. Artvin'de de çok güzel çalışan hmm. ve yerel kaynakları harekete geçirebilen orada yerel toplulukla Harika. birlikte işler yapabilen çok güzel bir topluluk var. Onlar olduğu için aslında Artvin. Çok, önemli, çok hmm. önemli. Peki sevgili Sevda Kılıçalp son dakikalara geldik. Bu son olarak hangi konuya yoğunlaşmak istersen sözü sana bırakıyorum. Uh, Hangi konuya... Uh... Yani değişim için bağış Dediğiniz zaman Bu yedi bölgeyle e, Çalışmaya evet. başlayacaksınız Ama bu şu demek değil herhalde Onlar dışındakilerle Bir çalışmayacaksınız Diye bir şey yok Kesinlikle değil. Yani <gülüyor> şu anda bizim çünkü bu programımız Bugün canlı yayınlandıktan sonra e, Şeyde Hem e, açık radyonun kendi Şeyinde e, internetinde Hem de bizim Facebook'taki ve sosyal nokta biz eee sayfalarımızda yayınlanıyor. Hatta biraz önce programa girmeden önce İngiltere'den bir mail geldi. Zumbara ile yaptığımız bir program dinlenmiş. Onun hakkında soru geliyor. Yani sonuçta Türkiye'nin her yerinden hatta Dünyanın her yerinden dinleyicilerimiz olduğunu zaman zaman bu tip vesilelerle görüyoruz. Burada TÜSEV olarak ve Sosyal Yatırım Programı Değişim İçin Barış Projesi'nde dikkati çekmek istediğiniz noktayı alalım sizden. Ondan sonra dinleyicilerimize bu yılın son programında veda edelim. Hı hı. E, yerel bağışçılık konusunda e, aslında bu programı Bilmek, tanımak isteyen herkese gidip e, onların gruplarına anlatabiliriz. Birlikte fizibilite hmm, çalışmaları yapabiliriz. E, ve bunu harekete geçirebilmek için, bunu e, yapabilmek için Yeni çeşitli kampanyalara, tekliflere açıksun. Düzenleyebiliriz. Ayrıca şirketler ve vakıflar hibe programı oluşturmak istiyorlarsa, onların bu programı tasarlama konularında onlara yardımcı olabiliriz. Bireyler bağış yapmak istediklerinde, bağış yapmak istedikleri konuları e, ve kendi vizyonlarını belirli Onlara o stratejiyi geliştirmede yardımcı oluyoruz ve onları kuruluşlarla eşleştirme noktasında onlara çeşitli önerilerimiz olabiliyor, tanıştırabiliyoruz, bir araya getirebiliyoruz. Dolayısıyla kişi veya kuruluş olarak veya yerel topluluk olarak eğer toplumda görmek istedikleri değişiklik için bir sivil toplum kuruluşuyla hareket etmek istiyorlarsa... ...buna yönelik düzenli olarak bir bağışçılık faaliyeti içerisine girmek istiyorlarsa... Bizden destek alabilirler. Peki yolunuz açık gücünüz bol olsun çok, diyoruz çok size. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri 2012 yılının son programını Mert Öztekin'le birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene yine beraber olmak için size çok güzel dünyaya ve hepimize barış getirecek günler dileğiyle yolumuz açık gücümüz bol olsun diyoruz. Hoşçakalın. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal